36. Bölüm Sur'a Üfleme ve Kabirlerden Haşre Gidiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Nasıl rahat bir hayat sürebilirim ki? Sur'a üfürmekle görevli olan İsrafil aleyhisselam boru şeklindeki boynuzu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulak kesilmiş, ne zaman sur'a üfürme emri verilecek diye beklemekte. Mukatil bin Süleyman radıyallahu anh şöyle der. Sur boynuz gibidir. İsrafil aleyhisselam boru şeklindeki bu boynuzu ağzına dayamış olup boynuzun ağzının genişliği gökleri ve yeri içine alacak kadar büyüktür. İsrafil aleyhisselam gözüne arşa dikmiş ne zaman sura birinci üfleme emri verilecek diye beklemektedir. Sura üflendiğinde göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar kendinden geçerler. Yani Allahu Teala'nın diledikleri dışında bütün canlılar korkunun şiddetinden ölürler. Canlı kalanlar sadece Cibril, Mikail, İsrafil ve ölüm meleği olan Azrail aleyhisselam'dır. Sonra Cenab-ı Hak ölüm meleğine emir verir, sırasıyla Cibril, Mikail ve İsrafil aleyhisselam'ın ruhlarını alır. Bundan sonra Azrail aleyhisselam'a ölmesini emreder. Nihayet o da ölür. Sura ilk defa üflendikten sonra bütün canlılar öylece berzah aleminde 40 yıl kalırlar. Bunun ardından Allahu Teala İsrafil aleyhisselamı dilirtir ve ikinci defa Sura üflemesini emreder. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir defa daha üflenince bir de ne göresin? Ayağa kalkmış bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bana peygamberlik görevi verildiğinde sura üfürmekle görevli melek geldi. Suru ağzına aldı, ayağının birini öne diğerini de arkaya koydu. Üfleme emri ne zaman verilecek diye bekliyor. Aman sura üflemesinden sakın. Yani gerekli hazırlıkları yapma. O halde sen de kabirlerinden kalkarken daha birinci üflemeden dolayı üzerlerindeki korkuyu atamamış olan canlıların, haklarında verilecek olan hükmün sait mi yoksa şakimi olacağı endişesinden dolayı yaşayacakları zilleti, hayal kırıklığını ve çaresizliklerini şimdiden düşünmeye başla. Çünkü sen de onların arasında bulunacak, hatta dünyadayken varlıklı kişilerden ve nimet içinde yüzen zenginlerden olsan bile onlarla birlikte hayal kırıklığı yaşayacak, hayretler içinde şaşırıp kalacaksın. Yeryüzünün zalim hükümdarları o gün insanların en zelili, en alçağı ve değersizi olacak, karıncalar gibi ayaklar altında çiğnileceklerdir. Bu esnada bütün vahşi hayvanlar önceki durumlarının aksine insanlardan ürkmeden sakin olarak başları öne eğik, günahsız halde dağlardan ve çöllerden gelerek insanların arasına karışarak mahşer yerine yönelirler. İnsanlardan korkup ürken bu canlılar Sura üflenmesinin verdiği dehşetin şiddetinden kalkıp mahşer yerine doğru sürüklenir ve insanlardan ürkmeyi unuturlar. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celału Kur'an-ı Kerim'de şöyle bulunur: Vahşi hayvanlar diriltilip bir araya toplandığı zaman, bundan sonra şeytanlar ve azgın kafirler görünür. Dünyadaki azgınlık ve isyanlarından sonra yaşanan dehşet karşısında ürperek ve boyun eğerek gelirler. Şu ayeti kerime bunu tasfih eder. Öyleyse Rabbin'e andolsun ki muhakkak surette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sen de o mahşer yerinde halini ve kalbinin durumunu iyi tefekkür. Sonra bütün canlıların... ...diriltilerek kabelerinden çıkartıldıktan sonra... ...nasıl yalın ...yalınayak ve sünnetsiz olarak... ...mahşer yerine sevk edildiklerini düşün. Mahşer yeri bembeyaz... ...dümdüz... ...engebesiz... ...ve açık bir yerdir. Orada ne arkasına saklanabilecek bir tümsek... ...ve ne de insanların gözlerinden gizlenecek bir çukur bulabilirsin. Orası olabildiğince düz ve geniş... ...her tarafı aynı durumda olan bir meydandır. Birinci üflemeden sonra... ...sura ikinci defa üflenmesiyle... ...aralarındaki bütün farklılıklara rağmen... ...yeryüzündeki bütün canlı türlerini toplayıp... ...mahşer yerine sevk eden Hak Celle Celaluhu... ...bütün noksan sıfatlardan yüceler. O günde kalplerin sarsılması... ...ve gözlerin yuvalarından fırlaması gayet tabidir... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde haşr olacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti olmayacak. Sakın bu mahşer meydanının yeryüzü gibi olduğunu düşünme. Mahşer meydanıyla yeryüzündeki meydanlar arasında sadece isim benzerliği var. Nitekim Cenabı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirildiği, insanlar bir ve gücüne karşı durulamaz Allah'ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der: Yeryüzünün bazı yerlerine ilaveler yapılır, bazı yerlerinden eksiltme Yeryüzünde bulunan ağaçlar, onların dalları, dağlar, vadiler ve içinde bulunan diğer şeyler giderilir. Tabaklanmış ukaz derisi gibi dümdüz uzatılır, üzerine hiç kan damlamamış gümüş gibi bembeyaz ve üzerinde hiç günah işlenmemiş bir düzlük şeklindedir. Göklerdeki güneş, ay ve yıldızlar yok edilir. Ey zabanlı insan, şu günün korkusuna ve korkunun şiddetine bak. Bütün canlılar o meydana toplandığında, gökteki bütün yıldızlar saçılıp dökülür, ay ve güneş karanlığa gömülür. Bütün ışık kaynakları yok olacağı için, yeryüzü koyu bir karanlığa gömülür. İnsanlar burada anlatıldığı gibi toplanmış haldeyken, onların başları üzerinde 500 yıl boyunca döner, bütün sağlamlığı ve salabetine rağmen gökler paramparça olurlar. Bu esnada meleklerin bir kısmı göklerin zirvesinde ve bir kısmı da eteklerinde bulunurlar. Bu büyüklükteki ve sağlamlıktaki göklerin parçalanırken kulaklarda bırakacağı korkunç gürültüyü bir düşün. Sonra gökler ve içindekiler tamamen çöker, erimiş ve sarılık bulaşmış gümüş gibi akar. Kızarmış yağ gibi gül rengi alır. Gökler erimiş maden... Ve dağlar da atılmış pamuk şekline gelir. İnsanlar ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi sağa sola dağılmış, yalın ayak çırıl çıplak ve sünnetsiz haldedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar yalın ayak, çırıl çıplak ve sünnetsiz olarak diriltilirler. Ter içinde kalırlar. Terleri kulak memelerine kadar ulaşır. Hadise rivayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Sevde radiyallahu anha validemiz sorar. Ey Allah'ın Resulü! Herkesin avret yerleri ne olacak? İnsanlar birbirine bakacak mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurur. O gün insanlar başkalarına bakabilecek durumda değildir. Zira Cenab-ı Hak... O gün herkesin kendini yetip artacak bir derdi vardır buyurmaktadır. O gün ne dehşetli bir gün ki herkesin avret yerleri açıkta olduğu halde başını çevirip kimse kimseye bakamaz. Nasıl baksın ki? Kimisi karnı üzere, kimisi yüzü üstü sürünerek gitmekten gözünü çevirip başkasına bakmaya takat getiremez. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kıyamet günü insanlar üç sınıf halinde haşredilir. Binitli olanlar, yaya olanlar, yüzüstü olanlar. Sahabi-i biri sordu. Ey Allah'ın Resulü, yüzüstü olanlar nasıl yürürler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdular. Onları ayakları üzeri yürütmeye kadir olan yüzüstü yürütmeye de kadirdir. Alışkın olmadığı ve gözleriyle görmediği şeyleri inkar etmek insanın tabii özelliğidir. Eğer yılanın karnı üzere gittiğini hem de şimşek gibi yol aldığını görmeseydi, insanoğlu ayaklar dışında diğer yürüme şekillerini tasavvur etmeden mutlaka inkar ederdi. Aynı şekilde ayaklar üzerinde yürümeye şahit olmamış biri için de ayaklar üzerinde yürümeyi kabul etmek imkansızdır. Ey insan. O halde kıyamet gününün sana garip gelen hadiselerini dünyaya kıyas ederek çabucak inkara yerten mi? Eğer insanoğlu dünyada yaşadığı bir takım şaşırtıcı hadiselere şahit olmadan bunlar kendisine sunulacak olsaydı bunları da hemen şiddetle inkar ederdi. Öyleyse çırılçıplak, zelil, hor ve hakir şaşkın bir halde hakkında verilecek Said veya şakî hükmünü yani ebedi saadet veya bedbahtlığın hakkında verilecek hükmünü beklerken kendi halini gözlerinin önüne bir getiriver. Çünkü bu durum her türlü tarifin üzerinde öneme sahip bir haldir. Şunları da aklından hiç çıkar mı? Yedi kat göklerde ve yerlerde bulunan ne kadar melek, cin, insan, şeytan, vahşi ve yırtıcı hayvan, kuş varsa, Hepsi bir araya toplanıp büyük bir izdiham oluşturur. Güneş o bildiğimiz sıcaklığından ısısı kat kart artırılmış olarak mahlukatın üzerine iki yay mesafesi kadar yaklaştırılır. Bu mahşer yerinde Allah'ın arşından başka hiçbir şeyin gölgesi kalmaz. Arşın gölgesine de ancak belli ibadetleri işleyerek Allah'a yakın olma şerefini kazanmış olanlar alınmaktadır. Arşın gölgesinde bulunanlar ile güneşin yakıcı harareti altında bulunanlar arasındaki fark onların üzerindeki baygın halden açıkça belli olur. Sıkıntı ve dehşet tasavvurların üzerindedir. Bütün bunların yanında şiddetli izdiham sebebiyle mahlukat itiş kıkış halinde olduğundan herkes birbirini itip çeker birbirlerinin üzerine basar. Bunlara ilaveten bir de alemlerin Rabb'inin huzuruna çıkmanın verdiği utanç, mahcubiyet, rezillik ve perişanlık yaşanan sıkıntıyı daha da artırır. Güneşin kor ateşi nefeslerin hararetiyle karışır, kalpler utanç ve korku ateşiyle kavrulur. Bedendeki her tüyün dibinden sel gibi terler boşalıp mahşer meydanına akar. Boşanan terler her insanın Allah katındaki derecesine göre yükselir. Kimi dizlerine kadar, kimi beline kadar, kimi kulak memesine kadar ter içinde, kimi de neredeyse kaybolacak kadar ter deryasında kalır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kıyamet günü insanlar, alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna dikilir... Neredeyse yarı kulak hizasına kadar ter içinde kalırlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kıyamet günü insanlar öylesine terler ki bir yandan terleri yetmiş kulaç yerin dibine sızarken bir yandan da konuşmalarını engelleyecek şekilde ağızlarına gem vurur ve onları kulak hizasına kadar ter içinde bırakır. Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Kırk yıl gözlerini semaya dikmiş olarak beklerler. Öyle ki üzüntü ve sıkıntılarının şiddetinden konuşamayacak derecede ağızlarına kadar ter içinde kalırlar. Ukbe bin Amir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Kıyamet günü güneş yere yaklaştıkça yaklaşır. Güneşin yakınlığından insanlar öyle terler ki insanlardan kiminin teri topuğuna, kiminin teri dizinin yarısına, kiminin teri dizine, kiminin teri kalçasına ve kiminin teri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada eliyle işaret eder ve ağzını kapatır, ağzına kadar ulaşır. Bazıları terin içine görülür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada şu şekilde başına vuruldu. ''Ey zavallı insan! Mahşer yerinde toplananların çekecekleri büyük sıkıntıları ve bu sebeple de dökecekleri tiri düşün. Oradaki insanlardan bazıları ''Allah'ım beni cehenneme gönderecek bile olsan bu sıkıntı ve beklemeden kurtar.'' diye yalvarır. Bütün bu çekilenler henüz hesaba çekilmeden ve herhangi bir cezaya çarpılmadan önceki durumdur. Sen de bu sıkıntıyı yaşayanlardan birisin ve nereye kadar terin içine gömüleceğini bilemiyorsun. Şunu iyi bilmelisin ki hac, cihat, oruç, ibadet, Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek gibi Allah yolunda çekilen yorgunluklarda dökülmeyen terler... İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak uğrunda çekilen meşakkatlerde akıtılmayan teller elbette mahşer yerindeki toprağa mahcubiyet ve korku içinde dökülecektir. O, kişilerin uzun süre korku yaşamalarına yol açacaktır. Eğer insanoğlu cehalet ve gururdan kurtulup doğru yolu bulabilse, Dünyadaki zorluk ve sıkıntılara katlanarak ibadetleri yerine getirmenin kıyamet gününde korku ve sıkıntı içinde ter döküp beklemekten hem daha kolay ve hem de daha kısa olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Çünkü kıyamet gününün hem dehşeti çok büyük ve hem de sıkıntının süresi çok uzundur.